The falling leaves Zamanlar Değişirken Drift by the window. I'm a fool who want you I'm a fool Bob Dylan şarkılarıyla yarım müziği. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mahir Ilgaz, Altuğ Güzeldere, Güven Güzeldere. The order is fading... ...and the first one now will later be last for the times... They are a changing. Evet merhaba 12 Şubat 2017 yine bir pazar akşamı Bob Dylan'ın 50 yılı aşan müzik ve edebiyat tırnak içinde eserlerinin macerasının izini sürdüğümüz zamanlar değişirken programıyla bir kez daha karşınızdayız 68. programımızı yapıyoruz bu akşam ben Altuğ Güzeldere Merhaba ben de telefonla bağlanıyorum Güven Güzeldere 3. program ortağımız Mahir Yılgaz bugün yok Evet, bugünlük dinlendiriyoruz kendisini ee, ...ve de e, Güven'le beraber ikimiz yapacağız programı. Ee, geçen hafta da ben yoktum, katılamamıştım. Orada Güven ve Mahir e, 9 Nisan 1969'da yayınlanmış olan... E, ...Nashville Skyline adlı albümün, e, 10 parçalık bir albüm bu. Çok da kısa, 28 dakika sadece. İlk yarısını, ilk beş parçasını çalmışlardı. Birkaç coverla beraber şimdi bu akşamda ikinci beşi ve yine birkaç covera çalıp albümü tamamlamayı planlıyoruz. Evet. 1969'da yayınlanmış olan 9. stüdyo albümü Bob Dylan'ın Bob Dylan bu albümü kaydettiği yıllarda bir süreliğine sigarayı bırakmış ve birçok müzik eleştirmeni albümde yer alan e, yumuşak sesin e, Bob Dylan'ın alışık olduğumuz daha önceki albümlerinden e, tiz ve hırçın sesine göre daha yumuşak e, sesin ve tarzın e, kısmen e, sigara içmiyor e, olmasına bağlı olduğunu e, öne sürüyorlar e, katılar mısınız bilmiyoruz fakat ee, genel olarak National Skyline'da hem country tarzına e, doğru bir e, gidiş olduğu hatta bu gidişin belki Bob Dylan içinin zirvesi olduğu doğru e, onun yanı sıra e, şarkı söyleme tarzında da sahiden e, böyle e, kulağa hemen e, gelen bir fark da var evet e, aslında bence Bob Dylan'ın Önceki sesine daha sonraki bazı albümlerde döndüğünü görüyorum. Yeniden sigaraya mı başladı da öyle oldu yoksa burada aslında farklı bir tondan mı söylüyordu? Mahir olsaydı da hemencik cevabı verseydi ama neyse onsuz bu akşam idare edeceğiz. Tabii ki geçiştiğimiz hafta aslında Güven Mahir bir hayli albüm hakkında konuştular. Ben de dinleyebildiğim kadar dinledim. Benim aklımda olan ve söylemeyi, dile getirmeyi e, istediğim bir nokta veya albümle ilgili bir problem açıkçası banalite problemiydi. Yani bir yandan evet country müzik hele de e, bu albümün yayınlandığı yıl 69'da son derece e, hip olmanın işte... E, o günün bakışıyla çağdaş veya neyse ilerici olmanın tam zıttı olarak algılanıyordu. Ee, hatta işte o günün belki country şarkıcılarının çoğu böyle bir sağ gelenekselci tandans içinde e, muhafazakar tandans içinde kişilerde filan böyle bir e, ideoloji, hayata yaklaşım vesaire bu burada büyük bir değişiklik olduğu belli. Zaten Bob Dylan e, albüm çıktığı daha doğrusu a, 1968'de çıkan John Wesley Harding albümü. O, o ilginç bir geçiş albümüdür. Bu albüm ondan tam 14 ay sonra çıkıyor. Bu 14 aylık süre içinde Woodstock'taki karı evinden neredeyse hiç dışarı bile çıkmıyor. E, eşiyle beraber Birbir ardına dört çocuk yapıyorlar. Eşinin önceki evliliğinden de bir çocuğu var. Beş çocuğun ortalarda koşuşturduğu bir çiftlik ortamı okey olabilir. Bunda hiçbir şey yok. Fakat bana ters gelen güven sen söyle burada düşünceni sen de söyle lütfen. Şeyden çok yani 1960'ların başında ...özgürlük... ...vatandaşlık hakları... ...şarkıları söylüyor... peki devrimci şarkılar söylüyor... ...60'ların ortasına geldiğimizde... ...hem müzik... ...sedasını değiştiriyor... ...folk'tan... ...çok daha... ...rock ve blues... ...esaslı bir müziğe geçiyor... ...şarkı sözleri de... ...son derece kompleks ve... ...aslında... ...çok yaratıcı bir hal alıyor... 69'a gelip Nashville Skyline'ı çıkarttığı zaman genel bakış işte nasıl ki folkçular kendilerini aldatılmış yarı yolda bırakılmış hissettiler 60'ların ortasında bu sefer aynısı rakçılara oldu benim buradaki sıkıntım şeyden çok yaptığı müzik tarzının ne olduğundan çok son derece basit Banal, e, dümdüz bir şeye, e, kafa yapısına adeta geçmesi. E, bu, bununla ilgili böyle, yani bu, bu, bu iş aklımı kurcalıyor doğrusu. Daha yüksek bir sanat yapıyordu ve daha aşağı bir sanata mı döndü? Yoksa öyle bir şey denilemez mi, denilmemeli mi? Biraz aklım karışık ama e, şimdi şarkıları çalarken şarkı sözlerinden de örnekler vereceğim. Belki dinleyicilerimiz kendileri de bir şeye varabilirler neticeye. Evet, ben de e, benim de çok e, açık bir fikrim yok. Çünkü sanatın alçağı yüksekliği nasıl ölçeceğiz, ne yapacağız e, onu da bilmiyorum. Ama e, sesi konusunda bir ekleme yapayım. E, Bob Dylan sonradan yeniden sigara içmeye başlamış. Doğru ilk albümlerindeki Tiz Sesi sonraki albümlerinde Yeniden geri geliyor Bunun ne kadarı sigaradan Orası belli değil e, belki ama Rolling Stone dergisinde Yayınlanan bir Makalenin söylediğine göre e, Bu Albümden önce e, Sigara içmeyi bırakıyor ve e, Bunun etkili olduğunu Düşünüyor Bob Dylan e, insan sigara içmeyi bırakınca Caruso gibi tatlı tatlı şarkı söyleyebilir hale geliyormuş gibi bir şey de söylüyor. Nashville Skyline'ın belki en çarpıcı yanlarından bir tanesi bu. Bu bahsettiğim Rolling Stone makalesi aynı zamanda Bob Dylan'ın bu yeni sesinin ortaya çıktığı en önemli şarkı olarak bu albümün D yüzündeki şimdi çalacağımız e, şarkı e, olduğunu, e, albümde en çok kabırlanan şarkılar arasında olan Lay Lady Lay e, şarkısı olduğunu söylüyor. E, Altı çalalım, sen şarkı hakkında bir şeyler anlatmak istiyor musun? Kısaca söyleyeyim, e, bu şarkıyı aslında Bob Dylan sipariş üstüne yazmaya başlıyor. John Slezinger'in e, yönettiği Midnight Cowboy, Gece Yarısı Cowboy'u filmi için sipariş ediliyor kendisini. Fakat e, Bob Dylan zamanında verilen süre içinde şarkıyı bitiremeyince e, yönetmen ve e, United Artist şirketi e, Bob Dylan'ın şarkısını beklemekten vazgeçiyorlar. Onun yerine Harry Nilsson'ın Everybody's Talking isimli parçasını kullanıyorlar. Lay Lay Delay için Bob Dylan'ın en müthiş şarkılarından birisi deniyor. Ben nedense o kadar çok meraklısı olamadım. Ee, dinleyelim bakalım, görelim derim. Bob Dylan'dan dinliyoruz. Albümün altıncı parçası Lay Lay Delay. Lay, lay, lay, lay across my big breast bed lay, lay, lay, lay, lay across my big breast bed Whatever colors you have in your mind I show them to you, and you see them shine Lay, lady, lay, Play across my big breast bed Stay, lady, stay, stay with your man a while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 You can have your cake and eat it too Why wait any longer for the one you love When it's standing in front of you Lay, lay, lay, lay, lay across my big breast bed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 Bob Dylan'dan dinledik. Kendisinin 1969-9 Nisan'da yayınlanmış olan Nashville Skyline adlı albümünü dinliyoruz. Geçen hafta Güvenle Mahir ilk yarıyı dinlemiştik, dinletmiştik. Şimdi Güven ve ben ikinci yarıyı dinletip tamamlamak, tamamlamak niyetindeyiz. Bu akşamın ilk parçasıydı Leyl eydi Ley. Bir sonraki parçamız One More Night. Bu oldukça kuvvetli bir Hank Williams etkisi içeren bir parça. Aslında belki albümün tamamında da yoğun bir Hank Williams etkisi olduğu söylenilebilir. Evet ama galiba altı parçadan önce Lady Lay'in Lay Lay bir yorumunu çalacağız değil mi? Doğru. Doğru. Ee, bu, bu yorumun e, Mahir'in kulağımıza fısıldadığı kadar Ömer Bey'in de sevdiği bir yorummuş. Ee, ben de dinleyince hoşlandım. E, Angelik Kido'nun bir yorumu ...senin var mı diyeceğim bir şeye güven. Ee, yok yalnızca... ...Lay Lady ...pek çok e, yorumu olduğu... ...işte... E, ...daha önce de pek çok kez çalmış olduğumuz... ...The Birds'den... E, tutun e, ...daha pop tarzı... ...Share falan gibi... E, ...şarkıcılara kadar pek çok müşterinin... ...yorumladığını söyleyebiliriz. E, mahir evet. bugün için... Meşhur bluzcu Body da bir yorumu var ama daha daha basit geldi. Bana doğru yorum. Evet biz de beğenmedik. Mahir'in önerisi Body Guy yerine Angelique Chico'nun yorumuydu. Angelique Chico minik bir Batı Afrika ülkesi olan benim... Cumhuriyetinde doğmuş ama daha sonra uluslararası üne kazan, ün kazanmış bir müzisyen bize de güzel bir güzel ve ilginç orijinal bir şekilde görünüyor. Şimdi o zaman Angelique Kidjo'dan dinleyelim. Lay lay lay. lay, lay, lay, lay. lay you see them See you make him smile His clothes are dirty but his His hands are clean And you're the best thing daddy İncelik ki Joe'dan tırnak içinde biraz daha egzotik bir yorumun dinledik ama güzel bir yorum. Lay, lay Delay. Evet şimdi bir sonraki parçadan yine bahsedebiliriz. One More Night. Demin aslında Lay Lay Delay'in unutup heyecanla bunu anlatmaya başlamıştım. Biraz fazlasıyla Hank Williams etkili bir parça ama albümün genellikle bir Hank Williams etkisi hissettirdiğini de söyleyebiliriz. Şarkının sözlerinden birkaç dize okumak istiyorum size. şey Yapılacak gibi değil, ihmal edilecek gibi değil. Diyor ki Bob Dylan bir gece daha yıldızlarda görünüyor. Ama bu gece ben bir insanı olabileceği kadar yalnızım. Oh ayda ne güzel parlıyor, e, görünen her şeyi aydınlatıyor ama sen olmadığın için bu akşam bana vuran bir ışık yok şeklinde insan okuyunca işte Nobel Edebiyat Ödülü'nü alacak sözler bunlardır diye düşünmeden edemiyor. Hank Williams'ın e, country müzikte çok önemli bir isim olduğundan daha önce bahsetmiştik e, Bob Dylan üzerinde de çok etkisi olan bir müzisyen ve bu şarkıda gerçekten bu etkinin izlerini en canlı şekilde bulmak mümkün. E, bu kadar önemli bir müzisyen olmayı Hank Williams e, 30 yıllık kısacık hayatında başarıyor. Hank Williams'dan etkilenen yine daha önce bahsettiğimiz üzere sevdiğimiz müzisyenlerden bir tanesi de Leonard Cohen. O da Tower of Song isimli şarkısında Hank Williams'ı şarkı kulesinde kendisinden yaklaşık yüz kat yukarıya koyarak öyle bir jest yapıyor. Evet. Çok da aslında hoş bir şey yapıyor. Benzetme yapıyor. Diyor ki Hank Williams'a sordum ya bu şarkı kulesinde insan ne kadar yalnız olabilir diye. Hank Williams cevap vermedi ama bütün gece sabaha kadar öksürdüğünü duyuyorum onun. Evet. Peki o zaman şimdi albümün Nashville Skylight albümünün B yüzündeki ikinci şarkıyı bu Hank Williams etkisi altında olan şarkıyı dinleyelim Bob Dylan'dan One More Night. One more night, the stars are insane, but tonight I'm as, as can be. Oh, the moon is shining bright. Lighting everything inside But tonight No light will shine on me Oh, it's shameful and it's sad I lost the only pal I had I just could not be what she wanted me to be I will turn my head up high To that dark and rolling sky But tonight No light will shine on me mistaken when I thought that she'd be true I had no idea what a woman in love would do One more night I will wait for the light while the wind blows high above the tree Oh I miss my darling so I didn't mean to see her go, but tonight A new light will shine on me One more night The moon is shining bright And the wind blows high above the trees Oh, I miss that woman's soul I didn't mean to dinledik One More Night Tim'in şarkı sözlerinden de birkaç dize okumuştum size. Ee, bir sonraki şarkı Tell Me That It Isn't True. Ee, ne yapayım onun sözlerinden de birkaç dize okumaktan kendimi alamıyorum size. Şöyle başlıyor şarkı. E Kasabanın her yerinde dedikodular duyuluyor. Beni terk etmeyi planlıyormuşsun. E Bütün yapmak istediğim bu mu? Lütfen bana bunun doğru olmadığını söyle. Diyorlar ki seni bir başka adamla beraber görmüşler. Esmer uzun boylu ve yakışıklıymış. Hem de onun elini tutuyormuşun. Sevgilim sana güveniyorum. Lütfen bana bunun doğru olmadığını söyle. Hakikaten bu sözlerde şey... Country'nin hakkını bir bakıma veriyor denebilir. Bu... Yani programın başında da anlatmaya çalıştığına kadar kendimi ifade edebildim emin değilim. Bob Dylan'ın davaya veya bir müzik türüne ihanet etmesine bir diyeceğim yok. Olabilir insanın fikri de değişir, müzik zevki de değişir. Ama sanki burada sanata da ihanet ediyormuş gibi bir böyle ağzımda kötü bir tat kalıyor onu, onu atamadım. Biri yandan da işte Bob Dylan böyle şeyler yazarken dünyada ve Amerika'da ne oluyor? Bu program için ödevime çalışırken en sevdiğim kitaplardan bir tanesi Wicked Messenger, Mark Marcosi'nin kitabı. Orada diyor ki 1968'in ilk günlerinde Vietnam savaşının sonucunda 30 bin Amerikalı asker ölmüştü ölen Amerikalı asker sayısı 30 bine çıkmıştı. Bu 4 yıllık acımasız çatışmanın Vietnam'a verdiği zararsa mukayese götürmeyecek kadar çok daha kötüydü. Vietnam'da o anda yarım milyonu aşkın Amerikan askeri bulunuyordu hiç durmadan korkunç bir bombalama, bomba, bombalama kampanyası vardı. Amerika'nın da her tarafında savaşı hissetmemek pek mümkün değildi. Daha önce 1966'da Bob Dylan Avustralya'da turnedeyken gazeteciler onu sıkıştırıyorlar. Diyorlar ki savaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Bob Dylan orada savaşın e, faydalı bir şey olduğunu değil boşuna bir şey olduğunu düşünüyorum diyor. Ama biraz daha üstüne gidip peki ne düşünüyorsunuz Vietnam Savaşı hakkında deyince hiçbir şey bu Avustralya'nın savaşı diyor. Ama yani 66'daki Bob Dylan daha çok hep gazetecilere şaşırtmayı seven bir Bob Dylan. E peki Amerikalılar orada. Yok yok onlar Avustralyalılara yardıma gittiler. Onun için oradalar diye bir şey, ters tarafından olaya şakaya alıyor diyelim ki. 1968'e geldiğimizde önce Martin Luther King öldürülüyor. Bu Amerika'nın daha şeyde deniz kenarı olmayan iç şehirlerinde şiddetli bir isyan dalgasıyla karşılaşıyor. Daha sonra 68 Nisan'ında Kolombiya Üniversitesi'nde büyük, büyük bir öğrenci işgali yaşanıyor. Bu bir ay sonra Paris'teki öğrenci hareketlerinin de aslında işaret fişeği gibi görülebilir. Derken aynı yıl Haziran'da bu defa Robert Kennedy öldürülüyor. 1968 yılında artık siyahlar ve öğrencilerin yarattığı isyan dalgası Amerika'nın her tarafında görülüyor, hissediliyor. Bu kitabın yazarının yorumuna göre de Avrupa'da ve dünyanın diğer tarafındaki gençlerin Amerikan kültürüne çok negatif bakmamalarının bir sebebi de Bob Dylan'ın yazmış olduğu şarkıların yani bir Amerikalı şarkıcının şarkılarının bütün bu mücadelelerde Dylan bundan hoşlansa da hoşlanmasa da o güne geldiğimiz zaman bir dillerde marş haline gelmiş olması. Ama Bob Dylan meşhur motosiklet kazasından sonra önce John Wesley Harding'i çıkartıyor 68'de 69'da Nashville Skyline'ı çıkartıyor. Bir tek o günlerde sessizliğini bir ulusal gazete değil de Sing Out dergisi için bozuyor. Sing Out 60'ların ortalarında daha popüler olan ama artık 68 geldiğinde batmak üzere olan sol tandanslı bir dergi. Bob Dylan'la dergi adına iki kişi röportaj yapıyor. Bir tanesi New York'tan tanıdığı New Lost City Ramblers grubunun grubundan John Cohen. Öbürde o sıralarda Sing Out'un editörlüğünü yapmakta olan banjo ve gitar sanatçısı Happy Traum doğrusu John Cohen Happy Town bir hayli sıkıştırıyorlar Bob Dylan'ı. Diyorlar ki artık önümüzdeki dönemde bir pozisyon almanın, bir tavır almanın gerektiği bir gün gelmeyecek mi? Bob Dylan kısaca hayır diyor. Peki bir tercih yapmaya gitgide yaklaşmıyor mu sizce? Nasıl oluyormuş o diyor. Ev, görüyorsunuz dünyadaki olaylar yükseldikçe yükseliyor burnumuzun dibine geliyor neresiymiş o burnumuzun dibi diyor belki şu bloğun ucu olaylar kitlesel boyutta büyüyor hangi olaylar diyor. işte savaş ırk problemleri sokaktaki şiddetler Dylan pek bir şey söylemiyor böyle giden bir röportaj var röportajın sonunda da eee Traum Bob Dylan'ı biraz daha sıkıştırmaya çalışıyor. Diyor ki, yani şimdi siz Vietnam Savaşı'ndan yanı olan bir kişiyle aynı düşünce ve duyguları paylaşıyor olabilir misiniz? Böyle bir ihtimal var mı? Aynı değer değerleri paylaşıyor olabilir misiniz? Dylan diyor ki, evet var böyle bir arkadaşım. Kendisi bir centilmendir, ben onu çok severim. İyi bir arkadaşımdır. Herkesin fikri kendine zaten... ...benim öyle savaşa karşı olduğum filan da nereden çıkartıyorsunuz? Muhtemelen Bob Dylan'ın dünyasında bu ben savaştan çok memnunum demek değil ama... ...Bob Dylan hiçbir zaman Vietnam Savaşı hakkında gerçek bir tavır almamış... ...gerçek bir söz söylememiş demek en azından. Evet ben de küçük bir ekleme yapayım... Ee... Mahir'in bana gönderdiği bir e, Just Like The Night başlıklı bir makale var. Charles Nichols yazmış. Orada Bob Dylan'ın 1969'da ünlü I Love White e, müzik festivalinde sahne almasından bahsediyor. E, önemli bir festival. E, az önce adı geçti Leonard Cohen'in de e, orada sahne aldığını e, ve e, aslında oradaki icralarından bir albüm çıkarttığını Çatlaktan Sızan Işık'ta birkaç yıl önce söylemiştik ve çalmıştık. Ee, diyor ki bu makalenin yazarı e, Charles Nichol e, sene 1969'du. Biz e, e, battaniyelerimizi almış, çimlerin üzerine yaymış. E, Bob Dylan'ı bekliyorduk. E, Bob Dylan'ı bekliyorduk çünkü o zamana kadar bize vermiş olduklarından dolayı e, Bob Dylan'ı dinlemek için hevesliydik ama Bob Dylan e, işte beyaz bir elbise e, kısa saçları ve e, komik opera tarzına benzer e, bir acayip sesle e, gelip Lay Lady Later'ı aşk şarkıları söyledi biz oradaydık ama e, Dylan orada değildi diye yazmış e, şimdi Altun bahsettiği söyleşide e, Savaş karşı hiçbir şey söylememesi dilanın e, belki yarı şaka, yarı ciddi konuşuyor olmasından, belki önemsemiyor olmasından, belki konuşmak istemiyor olmasından, belki de bunların hepsinden e, birden olabilir. E, ben e, her halükarda hazır, mahiyet de burada yokken eleştirel bir şey söyleyeyim. Bunun e, ahlaki olarak kabul edilemez. Hatta ayıp bir şey olduğunu düşünüyorum Ama Bob Dylan biraz da böyle bir insan Şimdi çalacağımız Tell me that it isn't true Altun okuduğu sözleri itibariyle Son derece sıradan bir Country şarkısı Gerçekten Fakat şarkının bir özelliği var Şimdi dinleyince fark edeceksiniz Bir önceki şarkı Hank Williams'ı hatırlatıyordu Bu şarkı da Elvis Presley Hatırlatıyor hatta bizim ...yararlandığımız referans kitaplarından... ...bir tanesi kötü bir... ...Elvis Presley taklidi... ...olduğunu söylüyor... Ee, ...ilginç bir şekilde... E, ...bu şarkıdan... E, ...kısa bir süre sonra... ...Elvis Presley'de e, çok benzer... E, ...Suspicious Minds... E, ...başlıklı... E, ...Kuşkulu Zihinler... ...başlıklı yine benzer bir... E, ...aşk hikayesi anlatan bir... E, ...şarkıyla piyasaya çıkıyor ve... ...şarkı çok tutuluyor... E, Buradan da belki şunu görüyoruz. Şimdi de bir iltifatta bulunmak istiyorum Bob Dylan'a. Bu kalemin gibi olmayı becerebilen bir adam. Bunu bir iltifat olarak söylüyorum. Çünkü kolay bir şey değil. Yani bir yandan Hank Williams gibi olabilmek derken dönüp Elvis Presley gibi olabilmek. Kimse gibi olamayan Bob Dylan gibi olmuşken böyle olabilmek. İşte şimdi de 2000. 15, 16, 17 senelerinde 70'li yaşlarında Frank Sinatra gibi olabilmek bunu bir tek arzu etmek değil aslında öyle de olabilmek büyük kabiliyet gerektiren bir şey. Savaş konusunda da işte yurttaşlık hakları ikonu bir adamken hiç bunlarla ilgisi olmayan bir adam gibi görünebilmek de bana deyaz bu bukalemun parçası gibi geliyor. Eh, sözü çok uzattık şimdi bu dilinden eh, Nashville Skyline albumunun B'yüzünün üçüncü parçası eh, Espresli Kocan parçası And Tell me that it isn't true I have heard rumors All over town To say that you're planning to put me down, all I'd like you to do tell me that it isn't true. To say that you've been seen with some other man, that he's tall, dark and handsome, and you're holding his hand. And I'm counting on you Tell me that it isn't true I know that some other man Is holding you tight It hurts me all over It doesn't seem right All of these awful I have heard I don't want to believe them All I want is your word So darling, you better come through Tell me that it isn't true believe that all I want is your word So darling I'm counting on you Tell me that it isn't true yılından dinledik. Tell me that it isn't true. Gerçekten özellikle şarkının ilk notaları böyle bir Elvis Presley'den Suspicious Mind da doğru böyle bir yaklaşıp uzaklaşıyor. Doğru. Ee, bir sonraki şarkı albümde e, Country Pie. E, Mahir bununla ilgili bir yorum yapmıştı. Şuradan bakayım bulabilecek miyim? Yok bulamadım yorumu ama Mahir'in bir yorumu vardı şarkıyla ilgili. Neyse bulunca okurum size. E, Country Pie bir bakıma bu albümdeki parçaların şahikası. E, madem şarkı sözlerinden küçük bölümler okuyorum o zaman bundan da okumadan edemeyeceğim. İçinden şarkının ortasından şöyle diyor Dylan. Ahududu, Çilek, Limon ve Lime. Hangisi olsa fark etmez. Blueberry, elma, kiraz, kabak ve erik. Beni yemeye çağır sevgilim. Hemen olurum orada. Diye adeta şöyle hani domates, biber, patlıcan falan diye... ...onlar da uzaktan bir kendini göstermedi değil hayalimde. Var mı güvensin diyeceğim bir şey? E, belki şu eklenebilir. Bu e, albümün en kısa parçası... Yalnızca bir dakika 37 saniye yani bir buçuk dakikada şarkıya hem girip hem çıkmayı beceriyorlar. Bu referans aldığımız kitaplardan Philip e, Margotan ve Ivan Musharģeston'un All Songs isimli kitabı e, belki bu şarkının içinde bir takım yanlışlar olduğunu ve e, hızlı bir şekilde böyle sonunda da feydatla bitirdiklerini iddia ediyor. Biz bunu da değerlendirmeyi e, dinleyenlere bırakalım. E, albümün B yüzünün sondan bir önceki e, kısacık parçası "Country Pie. Just like old saxophone Joe, when he's got the hog's head off on his toes. For oh, me or oh mine, love that country pie. Listen to the fiddler play, when he's playing till the break of day. For oh, me or oh mine, love that country pie. That's best strawberry, lemon, and lime. What do I care? Blueberry, apple, cherry, pumpkin, and plum Call me for dinner, honey, I'll be there Saddle me up my big white goose Tie me on and turn her loose Oh, me, oh, my Love that country pie I don't need much, that ain't no lie get evet dilından dinledik country pie ee, şu anda saatlerimiz 21.44, 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Bob Dylan'ın izini 50 yıllık sanatının izini sürdüğümüz bu hafta çok da kendisinden övgü dolu sözlerle bahsedemediğimiz doğrusu programımızı yapıyoruz. Zamanlar değişirken. Ve Dylan'ın 9 Nisan 1969'da yayınlanmış olan Nashville Skyline albümünün son parçasını çalacağız. Bir de parçanın coverını çalıyor olacağız. Madem bu akşam hep parçaların sözlerinden bir şeyler söylüyorum. Bu, bu, burada da söyleyeyim. Bu, çok, bu, bu albüm için zaten Bob Dylan'ın en mutlu albümü deniyor. Bu, bu şarkı içinde e, albümün en mutlu şarkısı deniyor. Orada e, sevgilisini bulmuş Dylan diyor ki e, biletimi pencereden dışarı attım. Aynı zamanda bavulumu da attım oraya hatta dertlerimi de kapıdan dışarıya attım. Ve o yüzden de bu akşam seninle kalıyorum. Bu akşam seninle kaldığım için bunlar oldu şeklinde sözleri var. O zaman dinleyelim bakalım. Tonight I'll be staying here with you. Take it out the window Throw my suitcase out there too Throw my troubles out the door I don't need them anymore Cause tonight I'll be staying here with you Should have left this town this morning But it was more than I could do Oh, your love comes on so strong And I've waited all day long For tonight when I'll be staying here with you Is it really any wonder The love that a stranger might receive You cast your spell and I went under I find it so difficult to leave I can hear that whistle blowing. See that station master too If there's a poor boy on the street Then let him have my seat Cause tonight I'll be staying here with you Akşam için son kez dinledik. Tonight I'll be staying here with you. Böylece Dylan'ın 69'da yayınlamış olduğu Nashville Skyline albümünde çalmış bitirmiş olduk. Ama henüz part, programımız bitmedi. Bu son çaldığımız parçanın birazdan bir de size coverını çalacağız. Evet. E, kulağınıza gelmiştir. Neşeli bir tarzda icra edilen Tonight I'll be staying here with ee, öne çıkan e, unsurlardan bir tanesi Bob Wilson'ın e, honky-tonk denen tarzda çaldığı piyano. E, honky-tonk e, geleneksel ragtime denilen ve melodiden ziyade ritmi öne çıkartan ve genellikle neşeli bir havası olan bir e, piyano çalma tarzı. Ee, ama şimdi e, bu şarkıyı e, bir de başka değişik bir yorumla e, dinleyeceğiz. E, İngiliz bir e, rock şarkıcısının yorumuyla yaklaşık e, Bob Dylan'la aynı nesilden e, önemli ve iyi bir e, rock gitaristi. Jeff Beck e, de buna e, kulak verelim. Tonight I'll be staying here with you. Dylan'ın Tonight I'll Be Staying Here With You'sunu bir de Jeff Beck'ten dinledik. Doğrusu bir sonraki bizimkini takip eden program Sarhoş Atlar zamanında adeta hoş bir bağlama gibi oldu bu. Jeff Beck çok kuvvetli, güzel bir orijinalli de pek ilgisi olmayan bir blues şarkısı çıkarmış bundan. Demin bahsini ettiğim bu Wicked Messenger kitabında önce İngilizcesini okumak istiyorum. Şeyin cümlenin diyor ki yazar "Eze Hall' the album is an exercise in deliberate banality. Yani bilinçli bir banallik egzersizi bütününde baktığımızda bilinçli bir banallik egzersizi olan bu albüm diye bahsediyor albümden. Ama bir yandan şu açıyı da şu noktayı da belki vurgulamadan geçmemek lazım. 60'ların sonlarında bir anda Psychedelic Rock yükseliyordu. Gürültülü, karmaşık, e, ma madde kullanımı dolu. Onun tam tersinde Bob Dylan yine genel akımın ters yönünde gitti ve bu yaptığı albümün de The Band gibi, James Taylor gibi, Eagles gibi, hatta Stills, Nash Young gibi başka sanatçıların folk rock tarzının önünü açtığı şeklinde de yorumlar var. Bu akşam çok fazla övgü dolu şeyler söyleyemedik yılın hakkında ama bunu söyleyelim. Ha, Nashville Skyline olmasaydı Eagles olmaz mıydı onu da bilmiyorum ama gerçekten de 1970'lerde Amerika'da rakın bir hızla yükselişe geçtiğini gördüğümüz yıllar olacak gerçekten de. Evet programı böylece e, bitiriyoruz. Zamanlar değişirken bu yılın şarkılarıyla yarım yüzyıl e, programında bir daha sonuna geldik. Südde Altı Güzel Dere Telefondan Ben Güven Güzel Dere programı sunduk. Program arkadaşımız Mahir Gaz Yoktu ama e, yine aramızda olacak. E, 1969'da yayınlanan 10 şarkıdan oluşan National Skyline albümünün ikinci yüzünü çalarak bitermiş olduk. E, eğer başka bir şey değilmezse e, haftaya belki bir sonraki stüdyo albümüne başlayabiliriz. Bir yıl sonra çıkmış olan Southport Portrait e, National Skyline uzun yol kamyon şoförlerinin e, sevgisi haline getirirken e, Bob Dylan'ı e, ve e, çok iyileştiriler alırken bu self-portrait, öz e, iyi eleştiriler almıyor. Hatta hakkında yazılan yazılardan bir tanesinde, Rolling Stone dergisinde müzik e, eleştirmeni olan Ray L. Marcus'un ilk cümlesi What is this shit e, imiş? E, yani, ya, bu da ne böyle? diye çevirmiş olalım e, İlginç bir albüm e, Bob Dylan'ın müzik serüveni açısından da aslında 1969'dan 1970'e giderken neler olduğunu anlamak açısından da belki bize ışık tutacak bir şeyler olabilir içinde e, bu hafta bize e, Teknik Masa'da Robby yardımcı oldu kendisine çok teşekkür ediyoruz program destekçimiz Suzan İşbaşı e, ona da çok teşekkür ediyoruz gelecek hafta başka bir grubun şarkılarıyla buluşmak üzere ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Zamanlar değişirken old men's arkalarıyla yarımız Emmy arrived on the scene here the joker to the theme. hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz, Altuğ Güzeldere, Güven Güzeldere.